Ee, neyse kısaca hiç olmazsa şu benim neler e, gösterdiğime bakarsak bugün yapacağımız sunumun da özetini e, görmüş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi burada ben tek yüceli bir e, canlı olan Amip'in e, resmini koydum. E, aslında gerçekten de sınır sisteminin e, neden evreleştiğini e, anlamak için belki de birkaç adım geriye gidip çok basit bir organizma olan e, Amip'e bakmakta yarar var. Şimdi ben burada çeşitli beyinler koydum. Bir numarada insan beynini görüyorsunuz. Diğerleri de e, memeli beyinleri. E, maymun var, e, kedi var. Galiba e, sıçan var. E, bu evrimsel sürece bakmadan önce ki çok da inmeyeceğiz zaten sınır sisteminin evrimini. Ama bir adım geri gidip anıka bakacağız. Ama hasta derdimiz bizim dış dünyadan gelen bir takım yaranlar var. Ki bunları biz e, fiziksel olarak ifade edebiliyoruz ses var, ışık var. Bunların farklı fiziksel özellikleri var. İşte atıyorum spektrumları var. Ama bir de bizim öznel bir deneyimimiz söz konusu. Mesela bir müzik duyuyorsunuz ya da bir görüntü görüyorsunuz. Bunların hepsi tabii ki öznel bir deneyime tekabül ediyor. Yani bilincin içeriğine tekabül ediyor. Yani peki bizim burada sorduğumuz soru, biz sınır sistemini İyice anlamayı başarırsak buradan öznel deneyime dairinde e, bir bilgi çıkartabilir miyiz? Yoksa bu baştan çok indirgemeci bir proje mi olur? Yani bizim iç dünyamıza dair belirli bir niteliğe sahip olduları öznel deneyimi sinirsel süreçlere indirgeyebilir miyiz? İndirgeyemez miyiz? Ama <gülüyor> tabii ki bunun için öncelikle sinir sistemine yakından bir bakmamız gerekecek. Evet. Vardı bu e, şunu göstereyim, bir ilginç bir bilgi de, e, bu e, milyardan önce 1700 yılında yazıldığı tahmin edilen bir hieroglif alınmış ve e, tarihte karşımıza ilk çıkan beyin kelimesi e, burada e, bu metinde e, kafalarına darbe alan insanların beyinlerindeki çeşitli bölgelerdeki hasarların ne gibi davranışsal bozukluklara yol açtığına dair ilk kez milyardan önce 1700 yılında e, 1700 yıllarda yazılmış bir e, metin var karşımızda. Ama her zaman için bu e, ilgi baki kaldı. Ne dedik? İşte o zaman anlamaya çalışıyordu insanlar. Beynin bu çeşitli bölgeleri hasar görüyor. Ve bunun sonucunda da bazı bilişsel veya davranışsal bozukluklar görüyoruz. Gerçekten de mesela sorabileceğimiz en anlamlı sorulardan bir tanesi beynin farklı bölgelerinin farklı işlevlere tekabül edip etmediği. Yani atıyorum mesela beyindeki görme bölgesi ile duyma bölgesi farklı yerlerde. Ya da ben bilinç gibi çok daha belki de üst seviyeden bir kavramı gene beyinde yerelleştirebilir miyim? Yani onun oturduğu yeri adeta beyinde tespit edebilir miyim? Bu sorular hala gündemde olan sorular. Bu da işte gördüğünüz gibi ee, beyinden alınmış bir kesit. Biz şimdi bu tarz kesitlerle ee, çok da uğraşmayacak olsakta. E, beynin neler yaptığını, hiç olmazsa algısal süreçler sırasında neler yaptığını anlamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ben size temel kullandığım kaynakları göstereyim. Bunlardan iki tanesi orada. Bunu zaten bir sene önce de kullanmıştım. Çok sevdiğim bir kitaptır. E, Gentle Bridges. 1987 yılında birkaç batı bilim adamı. Bunlar Francisco Varela'nın dergindir. Francisco Varela, Francisco Varela e, şirili bir bilim insanı. Kendisinin yani, e, ne kadar önemli bir bilim insanı olduğu veya yani kendisine olan hayranlığımı ifade etmekte zorlanıyorum. Henüz kendisi yani 30'lu yaşlarındayken hem cybernetik hem biyoloji hem matematik çevrelerince çok ünlü olmuş bir insandır. 2004 yılında maalesef kanserden kaybettik. E, kendisi yanında başka e, batılı bilim adamlarını alıyor. Bunların arasında psikologlar var, sinir bilimciler var, e, fizikçiler var, teorik fizikçiler var. Ve Dalai'yi ziyarete gidiyorlar. Budistlerin ruhani birilerini ziyarete gidiyorlar. Çünkü bunların akıllarında benzer bir kaygı var. O da e, öznel deneyimi anlamak. Yani insan bilincini anlamak. Bizim bugün çalışmalarda yapmaya çalıştığımız e, şey aslında. Ve gidip onunla e, bu konular hakkında bilinci nasıl daha iyi anlayabiliriz bir takım konuşmalar gerçekleştiriyorlar. E, yani isterseniz ders arasında kitabı inceleyebilirsiniz. E, bunun daha zevkli başlangıç e, bölümlerinden yararlanmış. Ama temel e, sinir bilim kitaplarına baktığımız zaman e, bizim İncil'imiz diyebileceğimiz kitap e, Principles of Neuroscience. E, belki kandel ismini duymuşsunuzdur. Kendisi e, öğrenmenin ve hafızanın moleküler temellerini ortaya koyduğu için e, Nobel ödülü almış bir insandır. Onun yazdığı Principles of Neuroscience şu anda e, bir e, temel ders kitabı olarak sinir bilimlerde standart kabul edilir. Benzer bir kitap, e, davranış boyutunu işin ön planına çıkaran bir başka kitap. Fizyoloji of Heiber, o da çok sevdiğim bir kitaptır. E, bu yaz bir ders için kullanmıştım zaten, o yüzden e, pratik oldu. Ama en son e, bilinçten bahsedeceğim yerlerde e, dönüştüğüm kitapların başında The Neurology of Consciousness geliyor. E, i̇lginç bir kitaptır, e, maalesef e, yanımda yok ama e, bilgisayar dosyası olarak size verebilirim. Şimdi bunları tanıttıktan sonra böyle kısaca... Sizi bir sene geriye götüreyim, o sonunda biz ne konuşmuştuk ve soruyu nerede bırakmıştık, ne <gülüyor> bakalım. Ondan sonra birazcık e, kaseti geriye saracağız ve e, sine sisteminin erimsel macerasına bir göz atacağız. Şimdi yine orada da iki tane kitaptan ve iki tane tezden bahsetmiştim. Bu tezlerden bir tanesi Francis Crick'a e e Francis Crick belki biliyorsunuz. <gülüyor> o da e, DNA'nın çift sarmal yapısını ortaya koyduğu çalışmasıyla ödülü gerçekleştirmiştir bu çalışmalık. Yanılmıyorsam hangisi? E, Watson ve e, Morris dedi, değil mi galiba diye üçüncü isim. Neyse Nobel ödül alıyorlar. Yani üç kişi ha. Üç kişi var. Watson, Crick bir de M ile başlayan bir isim daha var. Dördüncü kişi o zamana kadar öldüğü için alamıyor. Neyse önemli değil. O da e, DNA ile ilgili çok önemli çalışmalar yapmıştır. Çiftli sarmal yapıyı ortaya koymuştur. Ama KRIP'in ilginç bir özelliği vardı. KRIP daha sonra özellikle 80'lerden itibaren insan bilinci ve sinir sistemi arasındaki bağlantıyı e, anlamaya kafaya takmıştı insan. E, ve de, e, bundan daha önce bahsetmiştik, en başta söylediğim şey inanılır. Gerçekten de öznel deneyimin e, nöral süreçleri, yani sinirsel süreçleri, beyindeki belli aktivite indir gelebileceğini düşünür. Yani der ki ben beyinde bilincin oturduğu yeri bulduğum zaman zaten ben şu anda eğer kırmızı mı görüyorum kırmızı görmekle başka bir sesi duymak arasındaki fark ne... bunların hepsini almış olacağım diye düşünür. Bunu şu şekilde özetler zaten 1994'te şaşırtan varsayımla yazdığı kitabında siz neceleriniz üzüntüleriniz anılarınız ihtiraslarınız Benlik ve özgür irade duygularınız ile aslında çok sayıda nöron ve bunlarla ilişkili molekülleri bir arada davranışından ibaretsiz yaptı der. Francis Craig. Şimdi biz ne demiştik? Bu bizi yani pek tatmin etmemişti. Bunu fazla indirgemeci bulmuştuk. Şimdi kitabın ismi manidar, şaşırtan varsayım. Buna mesela Almano'ya kendisi Amerika'da çalışan bir akıl felsefecisi. Daki ki Krik'in varsayımını şaşırtıcı var. ne kadar şaşırtıcı olmadırdı? Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü aslında zaten e, insanın insan yapan şeyin beyin olduğu e, tarihte çeşitli sanatlarda çok ceket ifade edilmiştir. Mesela Cüneyt Akın'ın bir filmi vardır değil mi? Beyin ameliyatı geçirir, beyin nakli alır ve bütün benliği bir anda değişir. Daha doğrusu yeni vücuduna alışamamaya başlar. Zaten bu eski bir fikirdir. E, bu fikrin bu e, fikrin <gülüyor> ee, çok da şaşırtıcı bir tarif olmadığını söyler ve çalışmalarında da zaten e, bu fikri yıkmaya çalışır. Bugünkü sonunda bunun çok üzerine gitmeyeceğim. Bugün ben birazcık kaseti e, geriye saracağım ve e, sizi amide götüreceğim önce. Oradan hidreye götüreceğim. Bu da başka bir organizma. 15 bin tane falan bir var. <gülüyor> Oradan da yavaş yavaş e, insanlara gelmeye başlayacağız. Ya, konu başlıklarımız kısaca ne olacak bizim? Neden bir sinir sistemine ihtiyaç duyurmuş olabilir evrimsel tarihte? Yani ne problemi varmış ki e, sinir sistemi olmayan yaratıklar <gülüyor> sinir sisteminin e, evlilmesi gerekmiş. Ondan sonra e, nöronlar ve işlevlerine bakacağız. Nöronlar en basit anlamıyla, merkezi sinir sisteminde bunlar. Yani daha doğrusu sinir sisteminde bulunan hücrelere verilen isim, yani sinir hücresiyle eşitleri olarak kullanacağız. Ee, nöronların göreceğimiz gibi e, bizim aslında şeyimizdir, e, bilimimizdir adeta sinir sisteminin bilimi oldukları için. Ondan doğruya işlevsel parselleme fikrine bakacağız. Başta söylediğim şey yine tekrar, yani beynin çeşitli bölgeleri farklı bilişsel, davranışsal ya da duygusal e, işlevlere tekabül ediyor mu? Yani ben duyma bölgesiyle e, görme bölgesi ya da bilinç bölgesinin artık birbirlerinden yerel olarak uzamsal olarak ayırabiliyor muyum? E, bu yüzden de tabii ki sinir sisteminin yapısına bir göz atmamız gerekecek. O kısım belki birazcık sıkıcı olacak ama yani e, dersin son kısmına sakladım. E, çok da üzerinde durmayacağız ama gerçekten de beynin belki başlı tanımlanabilir bölgelerine bir göz atmak. Ve onlarla ilişkilendirilen e, süreçleri anlamaya çalışmak çok da yararsız değil. Belki bir sonraki dersimizde, cumartesi günkü dersimizde bunu daha iyi göreceğiz. En son olarak da yani e, ne olacak bunlara bakınca diye bir soru var tabii hepimizin kafasında. Bu kadar anladık sizinle sistemin yapısını gördük. E, neden bunu bize anlattı diye sorabilirsiniz. Bunu anlatmamın sebebi yeri geldiğinde eğer bugüne kadar elimizde, ee, biz bilinçle ilgili süreçleri bir şekilde beyinde görmeyi başarmışsak bunu da kısaca anlatmaya çalışacağım. Yani sinir sisteminin yapısını ortaya koyacağım ve bu sırada eğer herhangi bir beyinsel aktivite e, örüntüsü ya da herhangi bir beyin bölgesi e, son 20-30 sene içerisinde eğer bilinçle ilişkilendirilmişse, buna da kısaca değinmeye çalışacağım. Ama önce ne dedik? Sorunumuz neden Şimdi burada Özge'yi görüyoruz. Hepiniz sanıyorsunuz Özge'yi. Neden gösterdiğim bu Özge'nin hemen birazdan anlayacaksınız bu tartışmayı neredeyse birebir olarak da e, bu bahsettiğim Gentle Bridges kitabının ikinci bölümünden almış durumdayım. Dediğim gibi burada e, Batı'nın bilim adamları gidip dolaylamaya bir dert anlatıyorlar. Önce Batı'da bilim yapmak nedir onu anlatıyorlar birinci bölümde. İkinci bölümde de sınıf sistemine dair bildikleri neyse onu kısaca anlatıyorlar. Şimdi, sinir sistemiyle ilgili bizim dikkatimizi çeken ilk şey, sinir sisteminin evriminin bizim hareket kabiliyetimizle birbir bir ilimtili oldu. Yani şimdi eğer siz sinir sistemine sahip olmayan bitkilere bakarsanız eğer, gördüğünüz hareket örüntüleri, hareket yapıları diye çok yavaş olacaktır. Ama ne zaman ki hızlanmak istiyorsunuz, uzamda yerinizi değiştirmek istiyorsunuz, o zaman yavaş yavaş, birazdan daha da detaylı göreceğimiz gibi bismik sistemine sahip olmak anlam kazanmaya başlıyor. Bunun neden altını bu kadar baştan çiziyorum? Çünkü hareket etme kabiliyeti sizin hareketlerinizle duyularınız arasında adeta döngüsel bir bağlantı kurmanızı sağlıyor. Neden? Ben ne zaman burada hareket edersem sizin karşınızda, tabii ki benim algısal dünyamda da bir değişiklik oluyor. Yani ben mesela böyle etrafımda dönersem burada Görsel olarak bende nasıl bir değişiklik oluyor? Görsel alanıma yeni cisimler giriyor ve eski cisimler çıkıyor. Ama duysal olarak ne oluyor? Duysal cisimler benim duyma alanımdan kaybolmuyorlar. Sadece kullanma şeklinden dolayı e, frekans e, komponentleri birazcık değişiyor. Ama sonuçta eğer ben sizin sesiniz ya dışarıda biri bağırıyor olsa arkam dönünken beni duyabilirim. <gülüyor> yani ben kendi hareketlerimi kullanarak kendi algısal dünyamda yine değişiklikler yapabiliyorum. <gülüyor> Bu yüzden de e, yaptığımız e, bağlantı belki de hareket-davranış bağlantısı. Belirli bir hareketleri görüyoruz ve bunları davranış olarak tanımlamaya başlıyoruz. Bunu aslında birazdan e, Amip videosunu izlediğimiz zaman daha da iyi görebileceğiz diye bilmiyorum. O yüzden bir an önce Amip'e bakalım. E, Amip biliyorsunuz tek hücreli bir e, canlı. E, sinir sistemi var mı sizce Amip'in? Yok. Şimdi, e, sistem klasik biyolojide zaten e, hiyerarşik olarak bakıldığında yani bir canlının tek hücreli olması otomatik olarak onun zaten sinir sistemi olmadığını size söyler. Hücreleri alırsınız. hücrelerden doku yaparsınız. Dokulardan organ yaparsınız. Organları bir araya getirirseniz de bir sisteminiz olur. Mesela beslenme sistemi olabilir ya da sinir sistemi olabilir. O yüzden tek hücreli bir canlının e, şeyi yok. Şimdi burada baktığımız zaman e, ameliyatçı başka bir organizmayı kendi e, sınırlarından içeriye dahil ettiğini görüyorsunuz. Bunu şimdi bir de videoda izleyelim. Ha, ama önce bu kadar bahsettim kendisinden bu Francisco Varela dediğim gibi 2004'te kaybettik. Çok bahsedeceğim Varela'dan iki konuşmada da. E, o yüzden bir suratını görelim istedim. Neyse şimdi Amir'de bakalım. E, şimdi Amir e, videonun bu kısmında göreceğimiz e, organizma. E, yaklaşık olarak videonun kurasını Amipten çok daha ufak, gene tek hücreli başka bir canlı göreceğiz. Yanılmıyorsam bu videoda olaylar normalde gerçekleştiğinden 100 kat kadar falan daha hızlandırılmış durumda. Başladı mı videomuz? Tam evet. bir daha Ha Neyse bunları zaten video izledikten sonra şey yaparız. Burada başka bir organizma var. Bu da amip. bütün bu yapı amip. Bu içinde gördüğünüz şeyler de çeşitli organeller ve moleküller. Hani gördüğünüz gibi kendisini uzatıyor. Adeta yalancı ayakları var. O yalancı ayakları etrafına sarıyor. Ee, diğer bir hücreli organizmanın, Çünkü kendisine dahil etmek istiyor. <gülüyor> Şimdi bu videoda gördüğünü tahmin edersiniz. <gülüyor> ne oldu bu videoda? Hayati bir aslında sağlam bir sistem maddesi. Dünya ayırması sinir sistemi diyoruz ama molekül bazında bir sinir sistemi var yani. Aynen öyle. Peki bu videoda gördüğümüz olay yani ikisi arasındaki ilişkiyi yani e, nasıl anlayabiliriz? Ne nöron diye şey hani, evet, yedi, evet. Yedi, değil evet. mi? dedik. Mianda yani sadece bu hareketi gözlemledik biz. Bir bir anda yedi diye yani yemek davranışına geçmiş oldu. Abladı mesela. Daha yani. Avladı mesela abladı mesela. Abladı mesela. Ha da komik bir ee, davranış değil mi? <gülüyor> e, yani her ne kadar biz e, duyur ve hareket yüzeylerimiz bunlar biraz teknik olabilir ama yani çok da önemli değil. E, şimdi mesela bizim için hareket yüzeyleri ne olabilir? Efektörlü olabilir. Mesela kollarımı hareket ettirdiğim, bacaklarımı hareket ettirdiğim ama e, duyur yüzeylerinde mesela etmem olur. Kulaklarım olabilir, gözlerim olabilir. Başka yani hissetme hissetmemi yarayan, ee, basıçı algılayan, ısıya algılayan derimdeki hücre de olabilir. Bunlar benim ee, algısal ve hareketsel yüzeylerim. Ama amif örneğine baktığımız zaman bunların hepsi tek bir hücrede zaten var. O yüzden de yani böyle bir sinir sistemine ihtiyaç yok. Bunun neden böyle olduğunu bir sonraki ee, organizmamızda görüyoruz. E, ama işte dediğimiz gibi avlandı dedik, dedi, yedi dedik. Biz bu bunu izlediğimiz zaman amiple e, diğer tek hücreli kendisinden küçük olan tek hücreli organizma arasındaki e, etkileşimi izlediğimizde yaptığımız tavsiye davranışsal. Yani avlandı diyoruz iyiydi diyoruz. Şimdi sizi hidreye götürmek istiyorum. Bu amip idi. Şimdi göreceğiniz e, organizmanın adı hidra. Hidra özellikle batı ülkelerinde e, göletlerde falan bulunan, suyun içerisinde e, serbest bir şekilde yüzebilen bir e, organizma yanılmıyor zaten yaklaşık 15.000 tane, çoğu oldukça iyi anlaşılmış e, hücreden oluşuyor. Onun da videosunu göstereceğim. Ama şimdi e, şöyle bir var Hidra'nın. Hidra bildiğiniz kadarıyla evrim tarihinde ilk defa sinif sistemine sahip olan canlı. Yani mesela hani Hidra'dan önce Volvox gibi çok hücreli e, canlılar var. Ama bunlarda ee, yine bir sinir sisteminden bahsetmek için. Şimdi burada sinir sisteminin e, rolüne bakarsak eğer bunun zaten neden bir sinir sistemimiz var sorusuna güzel bir cevap olacağını düşünüyorum. Şimdi burada reseptör hücresi dediğimiz hücreler var. Reseptörler çevreden gelen sinyalleri duyumsamaya yarayan e, hücreler. Yani duysal yüzeyini oluşturuyor e, hidra yaratığı. Ondan sonra bakıyorum. İç tarafta sinir e, Aydır, e, nifleri. nifleri görmeye başlıyorum. E, demek ki yani benim bu içte hayvanın e, suyun içerisinde hareket etmesini e, sağlayan e, bazı e, kaslarla ilgili hücrelerim var. Burada da dışarıda, e, dış dünyadaki sinyalleri duyumsamama yarayan e, duysal hücrelerim var. Şimdi bakıyorum burada nöron karşıma çıkıyor. Nöronun gittiği oku takip ettiğinde şu hücreyi görüyorum ve bakıyorum bu hücre ne yapıyor? Bu hücre burada kas hücresinde tutulmuş ve gitmiş diğer tarafta reseptöre yani duyu hücresinde tutulmuş. Yani aslında sinir sisteminin bütün işlevi duyusal ve hareketsel yüzeylerin aralarındaki iletişimi sağlamak Ve bunu da tabii ki hızlı bir şekilde yapmalı ki sinir sistemin. Ee, yani hayvan, organizma neyse artık e, çevresine hızlı bir şekilde e, tepki verebilsin. Yani bizim olaya bakış açımız en basiti şu şekilde e, ifade edebiliriz. Hidrada sinir hücreti, duyu ve hareket düzeyleri arasında e, bir katman olmuş. Yani sinir sistemi duyu ve hareket düzeylerini birleştirici bir role sahip. Şimdi burada e, hidronun sadece e, çok kısa bir videosunu göstereceğim. Kafanızda yani yaratık canlansın diye. Özür dilerim. Böyle bir yaratık. 15.000 yücdeden oluşuyor. gözle görülebilir. Çok ufaktır ama gözle görülebilir gelebi. Amipi göremezsiniz. milimetrenin 20'de 1'i falan oluyor herhalde amipi. Böyle bir yaratık yani sonuçta burada görüyorsunuz zaten. Evet, geçelim. O zaman toplayalım. Şu ana kadarki olan kısmı. Ee, duysal hücreler, hareket hücreleri ve aralarında onları birleştiren sinir hücreni gördük. Yani nöronlar gördük. Bu nöronlar bizim için çok önemlidir. Neden? Çünkü e, daha 20. yüzyılın başlarında Ramon Cajal Ve Gol gibi belki yazsak değil şeyimiz var mı? Bir şey. İngiliz bir, bir tarih bilim tarih ve bu en iyi bir ilginç bir tarihtir. Goernie vardı, bir tarafta bir tarafta da Kahal vardır. 20. yüzyıl başlarında sinir birimler gelişmeye başladıkları sırada Kahal ve e, Goernie arasında bir çekişme vardı. Bunun sebebi de e, sinir sisteminin yapısının özüne dair çok önemli fikir ayrılığı söz konusudur. Kahal sinir sisteminin ufak yapıların birleşmesinden yani az sinir hücrelerinin birleşmesinden oluştuğunu düşünürken Golgi sinir sisteminin yekbali bir yapı olduğunu düşünür. Tek bir yapı olduğunu düşünür. Ve Kadir'in İncilves'in Kahal Golgi'nin geliştirdiği bir hücre boyama tekniğini kullanarak da sinir sisteminin gerçekten kendisini düşündüğü gibi tek tek sinir hücrelerinden oluştuğunu kanıtlar. Yani e, Golgi kendi metoduyla adeta vurmuş olur. E, buna da biz kısaca nöron doktrin diyoruz. Aslında bu doktrinin yani çok da belki de eğer davranışa gelirsek, kişilik gibi daha yüksek seviyelere gelirsek belki o zaman boyun haklı olabileceğini belki ikinci dersinizde tartışırız. Ama şimdilik kullanacağımız sinir sistemindeki bilimlerimiz bizim sinir hücredi. Burada ben size 3 tane sinir hücresi gösteriyorum. Bunların muhtemelen akson boyları 0.1 milimetre falandır. Ama genel yapısını biraz tanıyalım. Hücre gövdesi var. Ondan sonra bundan çıkan mesela akson dediğimiz bir yapı var. Hücrenin gövdesinde oluşan bir elektriksel akım ona bakacağız. Bu akson <gülüyor> üzerinde hareket edip bir sonraki hücreyle kimyasal bir ilişki kurulmasını sağlıyor. Aynı şekilde burada ağaç dediğimiz, dendrit dediğimiz yapılar var. Bunlar da bir önceki nöronlardan gelen kimyasal etkileşimleri hücre içinde elektriksel bir değişime dönüştürüyorlar. Mesela yani şöyle büyük resimde bakalım bunlara. Dediğimiz gibi burada soma dediğimiz gövdesiz söz konusu. Onun içinde tabii nukleus, çekirdek gibi yapılar söz konusu. Burada ağaçları var nöronun. Bir önceki ağaçtan, bir önceki nörondan bilgileri alıyor, kimyasal bilgileri alıyor. Onu elektrik akımına dönüştürüyor. Ondan sonra burada e, mielin dediğimiz bu beyaz yapıları görüyorsunuz. Bu çok önemlidir. Ve belki de insanı diğer hominitlerden yani gorillerden, şempanzelerden fizyolojik olarak ayıran en temel özellik belki de bu mielindir. Çünkü bu mielin özelliği mielin sinirsel etkileşimlerin çok hızlı gerçekleşmesini sağlar. Yoksa sinirsel etkileşimler belki de şu anda gerçekleştiği onda biri kadar ancak hızlı olabilirler. Neyse yani kısaca mesaj Buradan toplanıyor ve toplanan mesajlar eğer bu nöronun da e, ateşlemesine yani bir elektriksel aktivite üretmesine yol açabiliyorsa bu yönde diğer yücrelere ve Burada işte aslında e, göreceğiz. Şuna bakalım. Şimdi biraz tek bir nöronumuz vardı. Onun farklı yapılarına bakıyorduk. Şimdi görüyoruz ki bu nöron tabii ki çok e, karmaşık bir ağın içerisinde yer alıyor. Ve bu ağ oluşturan diğer yapılar da aynı bunun gibi. E, başka sinir hücreleri, başka nöronlar. Yani buradan belirli kimyasal etkileri topluyoruz. Aksanımızdan, çubuğumuzdan e, diğer hücrelere iletiyoruz. Ve diğer hücrelerde bu bilgileri Topluyor. Şimdi burada e, bir tanım yapalım. Şu noktalar, <gülüyor> bu noktalarda şeyler bir araya geliyor tabii. E, i̇ki nöron bir araya geliyor. O bölgeye sinaps diyoruz. Bu sinapslar gerçekten e, çok önemli. Çünkü ne dedim başta? Kandel dedim. E, öğrenmenin ve hafızanın moleküler e, yapısını ortaya koyaraktan Nobel ürünü almıştır dedim. Moleküler değişikliklerin olduğu alanda zaten bu sinapslar. Yani siz ne zaman yeni bir şeyler öğreniyorsanız, yeni bir yetenek kazanıyorsanız bunlar sizin beyninizdeki hücrelerin arasındaki sinaps denilen konuşma alanlarındaki moleküler değişikliklerden kaynaklanıyor. Bunu şu anda net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Tabii bu fikir... Yani bu şekilde ortaya konduğunda, sadece pozitivist bir şekilde sadece bilimsel olarak diyelim hadi ortaya konulduğunda bir problem yok. Ama bu fikri şancırı gibi günlüsün sinir bilimcilere alıp işte aynı Francis Crick gibi bir indirgemecilik da sinaptik benlik hipotezini öne sürüyorlar. Yani ne demişti Francis Crick siz diye bir şey yok siz dediğiniz şey aslında zaten sinir hücreleri demişti. Şarjörün dediği de çok farklı bir şey değil. O da siz dediğiniz şey, duygularımız, düşüncelerimiz aslında size sinapslarımız diyor. O da neden bütün öğrenmenin, hafızanın sizi siz yapan bilgilerin moleküler e, alt yapısı olduğu için şarjör de çıkıp işte e, ben dediğimiz şey, yani kendi dediğimiz şey e, buradaki sinapslarda gizli gibi e, bir e, çıkarımda bulunuyor. Buraya kadar bir program var. Mı? Hızlım mı gidiyorum ya da aramız kaç dakika oldu? Yarım saat kral mı? Tamam. tamam çok güzel. Yani. 15 beşinci saat falan belki de Tamam ne dedik? İşte o zaman e, nöronlar diğer nöronlarla konuşuyorlar, iletişim kuruyorlar dedik. Şimdi bunu birazcık açmak istiyorum ben. Burada tekrar bir önceki resmi ufak olarak görüyoruz. Şimdi iki yüzü var iletişimin. Birincisi elektrik sahibi. Ben eğer bir hücrenin burasındaki, şimdi hücrenin içi ile dışı arasında 70 e, mikrovolluk bir e, fark vardır. Bilirsiniz işte elektrik akımları fark olarak ölçülür ya. Normalde bu eksi 70'de yer alır. Yani hücrenin içi ile dışı arasında eksi 70'lik bir e, elektriksel durum söz konusu. Şimdi diyelim ki ben bu, bu nöronu e, polarize etmeye başlıyorum. Yani ne yapıyorum? Bu farkı. Ee, elimle bir takım işte e, metodları kullanarak da azaltmaya başlıyorum. Önce ben bunu diyelim mesela 69'a çıkartıyorum. Hiçbir <gülüyor> bir şey yapmıyor. Yani benim kendi verdiğim elektriksel farkı görüyorum. Biraz da arttırıyorum. Gene bir şey olmuyor. Yani 1, 2, 3 bunlarda bir şey olmuyor. Ama ondan sonra ben eksi 60'a getirdiğim zaman bu farkı elle yaklaşık 10 kadar ya da 9 kadar değiştirdiğim zaman nörun bir anda çok değişik bir şey yapıyor. Nöronun bu gövdesinden bir elektrik akımı ortaya çıkıyor. Bu elektrik akımı ta gidiyor nöronun uçlarına kadar uzanıyor. Yani ben sadece onluk bir farklılık yarattım. Ama bu nöronun içinin e, göreceli olarak da pozitif olmasına, yani artı kırklara gitmesine yol açıyor. Yani bunun moleküler altyapısını şu anda çok iyi anlamış durumdayız. E, bizim için yeterli olan şey, yani bir nöronu siz e, belli derecede e, depolarize ederseniz... Ee, bu nöron bizim ateş etmek dediğimiz durumu gösterir ve bağlı olduğu nöronlara e, doğru bir elektriksel sinyal gönderir. Peki bu elektriksel sinyal buraya geldi şimdi, okları takip ettik, buraya geldi. Burada ne oluyor? İki nöron arasındaki etkileşim neredeyse her zaman kimyasaldır, elektriksel bilir. Bunun da örnekleri var. Ama yani e, çoğu zaman kimyasaldır. Yani ne oluyor Burada benim bir tane kimyasalım var. Bunları neurotransmitir diyoruz. Dopamin olabilir, adrenalin olabilir. E, aklınıza ne gelirse. Glutamat olabilir. Bunlar normalde şu noktalar içinde saklılar. Ama buraya elektrik akımı geldiği zaman bu burada bazı moleküler olayların hareketlenmesine yol açıyor. Ve bu içeride saklı tutulan kimyasallar sinapsa yani iki nöron arasındaki o çok ufak e, bölgeye e, veriliyorlar. Bu olunca da buradaki bazı kanallar açılıyor. Yani ikinci nöronda bazı kanallar açılıyor. Bazı maddeler, mesela bu örnekte natrium, ay, ay, sodyum, pardon Almanların kusura bakmayın. <gülüyor> sodyum mesela bu örnekte hücreye girip orada bir elektriksel değişiklik yaratıyor. Ama şimdi unutmamız gereken bir şey var. Diyelim ben bir nöronla ateş ettirmeye çalışıyorum. Ne dedik? Bu nöron ...buradan bir takım kimyasallar alıyor dedik ya... ...bu kimyasallar iki etki yaratabilirler. Bir, bu nöronun gerçekten de... ...daha e, bu nöronun, ikinci nöronun ateş etme olasılığını arttırabilirler... ...ya da azaltabilirler. Yani bir nöron, diğer bir nörona kimyasal olarak bir mesaj verdiği zaman... ...bu mesaj ikinci nöronun ateş etmesine yardım da edebilir... O, ...bu duruma kek O yüzden de aslında bir nöronun ateş edip etmeyeceği... <gülüyor> toplam aldığı mesajların e, ne kadar olduğuna bakar. Yani sadece pozitif mesajlar alıyorsa diyelim bunlar ateş eder. Ama bazı durumlarda aldığı mesajların yarısı pozitiftir, yarısı negatiftir. Bunlar birbirlerini götürürler. Bu yüzden de buradaki nöronumuz hiçbir şey yapmaz. O yüzden de ateşleme gerçekleşmez. Bunlar yani sinir sistemi değil. bazı temel bilgiler biraz sıkıcı biliyorum ama buyurdu. <gülüyor> pozitif Mesajı gitmiş, mesajı nasıl ee, Bu sinapslardaki kimyasalların özelliklerine bakar. Yani mesela e, beyinde iki tane çok kullanılan kimyasallardır. Bunlardan bir tanesi glutamat'tır. Glutamat e, sinapslarda genelde e, pozitif mesajlar verir. Bir de GABA vardır. O da başka bir kimyasaldır. Çok kullanılır. E, GABA'nın, e, yani GABA hijic sinapslarda gördüğümüzde e, eksidir. Yani o neye bakar. Biliyor musun aslında? Pardon. Buradan içeriye neyin girdiğine bakalım. <gülüyor> ya yani bu örnekte gördüğün gibi pozitif yüklü sodyum eee iyonları giriyor. E, ama mesela atıyorum eksi olan e, klor mesela da içeri girebilirdi. Bu durum <gülüyor> eşi nöronlarla aynı mı dedik ee, Bildiğim kadarıyla yani, o, tabii aynıdır, yani, türden türe belki ufak farklılıklar olabilir emin değilim, ee, bakmam lazım ama ee, evet, biz aynı diye öğrendiğimi hatırlıyorum çok defalarca, açık bakmıyorum hiç. Ben yani, şey kişiye değişiyorum. Değişmemesi mu? lazım çünkü çok yani e, DNA'da kozlanmış bir bilgidir o. Yani DNA'nın da paylaştığımız için çok temel bir e, durumdur o. Zaten bunu da evimiz olarak bakabilirsiniz. Evet, evrim süreci dış e, uyarıları göze alarak o ayarlamayı yapmıştır diye düşünüyorum. Aynen zaten. öyle zaten. Çünkü neden hücre dışındaki yani bizim e, ekstra hücre dediğimiz alanda yoğun olarak bulunan iyonlar hangi iyonlar? Sodyum, klor. Nedir yani? NaCl. Ne, ne bu tuz, değil mi? E şimdi nerede evrim ettik? Biz denizde. Denizde ister istemez zaten hücre dışı ortam tuzlu bir ortam. Yani NaCl'nin bol olduğu bir ortam. Evrimsel süreçte zaten sinir sistemi sudan çıkıyoruz biz. Orada zaten dış hücrenin eee NaCl olduğunu düşünerekten evrimleşiyor yapıyor. Ondan sonra da siz karıya çıktığınız zaman tabii oturduğduk yani bir şey yapamıyorsunuz. Aa benim işte sinir sistemim artık çalışmıyor dışarıda tuz yok. O yüzden başka bir şey evrimleştiğini diyemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendinize o eee NaCl'yi koruyacak bir şey belki de sınır koyuyorsunuz. Bir sorun daha vardı. Bu amip e, avlanma dürtüsünü eğer bir sinir sistemi yoksa nasıl yapıyordu? Şimdi onun ama... bir DNA'sı var. Onun da moleküllerin hepsinin e, yani böyle bir e, sentezlenmesi söz konusu. Yani burada yaşamın birazcık temel öğelerine gidiyoruz belki ama sonuçta amipin bütün hücreleri birbirleriyle bütün moleküller birbirleriyle aynı değil. Onda da farklı organeller var. Nükleusu var bitokondriyası var, enerji üretiyor. Aynı şekilde bazı moleküllerde onun e, kendilerini yani genişleterek e, büyük küçülen yapılar e, yaratarak da hareket etmesini sağlıyor. Yani çok basit bir sistem. Ve yani de çok yavaş bir sistem zaten. Ama onun bulduğu çözüm de o. Yani böyle bir tane membranı var, zarı var. Bütün hücreyi kaplayan. O membranda yapısal değişiklikler yapıyoruz. Yaşam kimyadan yorulucuya geçerken o zaman sinir e, çok fazla dış ete uyarı ya da ortamın değişmesiyle sinir sistemine ihtiyaç duyuldu. Yaşam yolunu bulsun diye. Yani, tabii. Yani, yani, yani, yani şeyin tartışacağız ama herhalde. Çok yoğun olarak bu çalıştaydı. Yani, e, yani yaşama geldiğimiz zaman ee, ne olduğunu, yanılmıyorsam özellikle cumartesi günü yoğun olarak tartışacağız herhalde. Yani, yani belki de yani çünkü e, yani bilinç eşittir, yaşama gidebilir miyiz falan gibi öneriler var. E, Onlara da cumartesi bakmaya çalışacağız. Bugün bu temelleri alıyoruz, cumartesi onları kullanacağız. Bir onları. Erkan, sonra sorumluluğun olsa o kişiliğini e, belirleyen temel unsur e, dışarıdaki yalanın tipi miydi? Hayır, hayır. Ee, sinapslar zaten geldi. E, <gülüyor> e, bir dakika, işte, e, soruyu bir daha alayım, başka bir yanlış anlamam. Yani, e, sodyumu mu yoksa potasyum mu? Potasyumu. <gülüyor> kloru e, geç, geçtiğini ee, belirleyen temel unsurdur diye sormuşsun. Burada senin çıkan kanalların yapıları, sinir sisteminde karşıma çıkan iyon kanalları belirli bir iyona karşı seçicidir. Bazıları sadece kloru geçirir bazı sadece sodyum geçirir. Yani Bazısı da ne? bu örnekte olduğu gibi mesela burada presinaptik yani sinaps öncesi nöronda olduğu gibi aynı zamanda kalsiyumu da geçirir. Çünkü kalsiyum çok özel bir rolü vardır. Yani, detaya girmeyeceğim. yani farklı kanallar var. O farklı kanalları da sen farklı kimyasallarla açabilirsin. Ama bir nöron e, iki, iki nöron arasındaki sinapsa baktığınız zaman o sinaps genelde tek bir kimyasala tepki verir. Çünkü e, bir nöronun barındırdığı nörotransmitter yani kimyasal tipi tektir. Yani kimisi gaba barındırır kimisi glutamat barındırır. İkisini barındırmaz. Bir şey sorabilir miyim? Mi? Az önceki örnekten hani şey dediniz ben dışarıdan el elle bunu yapıyorum dediniz. Evet. Peki bunu sadece böyle bir ortamda mı yapabiliyoruz yoksa bunu beyin kendi kendine yapabiliyor mu? Hücrenin böyle bir yeteneği var mı? Kendi kendine oluyor mu? Yani hücre de, yani, e, dediğim gibi e, şurada alıyoruz ya sinyal, Yani adam buradan e, elle yapmışım ...diğer nöronlar buna mesajlar göndermişler. Yani aynı hesaba çıkıyor. Ben <gülüyor> bu nöronların ateşlenip de... ...bu nörona kimyasal mesajlar göndermelerini... ...elimdeki bir elektrokla modelleyebiliyorum. Evet. Ki bu eşiği daha iyi anlayabiliyorum. Yani o ateş etme eşiğini daha iyi anlayabiliyorum. Tabii hikayenin başına gidecek olursanız... ...yani mesela retinanıza ışık düştüğü zaman... ...orada foto reseptörler var. Onlar böyle ışığın düştüğü zaman... Onu mesela elektriksel akıma çeviriyorlar beyinde gönderiyorlar. Tabi tabii sürekli devam eder bir süreç bu. Yani ben dış dünyadan ses alıyor olabilirim, ışık alıyor olabilirim. Bunları bir kaşamada elektriğe çeviriyorum çünkü beyinde her şey elektrikler. İki insanların acıya dayanma eşitliği var. Aynı aynı iğneyi işte iki farklı insana aynı şeyde dereceye batırdığınızda insanlar farklı tepkiler veriyorlar. Ya acı insanlar nöronlar. Bu nasıl değişiyor o zaman? Yani onun oluyor? içinde çok farklı şeyler vardır. Sonuçta hiçbirimizin genetik materyali de aynı değil. İçinde büyüdüğümüz ortam da aynı değil. Yani, yani tabii ki şeyle... farklı o değil yani onu şey yapar. Tabii çok farklı şeyler devreye girebilir. Yani psikolojik faktörler vardır. Ee, yani çocuklukta yaşanan deneyimler söz konusu olabilir. Ama aynı şekilde DNA'dan da kay... DNA'daki farklılıklardan da kaynaklanıyor olabilir. Yani sonuçta Şomumuzun beynine tepki ve e, acıya tepki veren bölgelerinin e, yerleri beyinde benzer yerler. Yani ikimizin beynini karşılaştırdığımız zaman fonksiyonel yönaratımı yaparsak benzer yerler buluyoruz. Ama <gülüyor> tabii ki böyle psikolojik eşikler, yani algıya bağlı eşitler kişiden kişiye değişiyor. Ve yani eminim bunun hem doğadan yani daha doğrusu yani genomdan kaynaklanan, DNA'dan kaynaklanan hem de yani çevreden kaynaklanan bir boyutu vardır. Tamam. Şimdi e, kurbağa ile sinek arasındaki resme e, ilişkiye geçeceğim. E, çünkü önemli. E, ama isterseniz önce arayabiliriz ya ve direkt devam edebiliriz. Ha? Biraz daha geçeyim mi? Devam. Edelim. devam edelim. Tamam. <gülüyor> Şimdi ne dedik? Biz hareket gördüğümüz anda, Amib'i izlemiştik ya. Biz de dedik, Amip avlanıyor mesela. Ya e, hidral yüzüyor dedik. Yani gördüğümüz hareketleri hep bir şekilde bir e, davranışla açıklamaya başladık. Şimdi bizim temel hedefimiz sinek yakalamak gibi bir davranışı açıklamak için beyinde bunu gerçekleştiren sinirsel devreleri bulmak. Yani sinir bilimciler e, belirli davranışların beyinde nasıl e, kodlanmış olabileceklerini de soran insanlar. Şimdi bu örnek güzel bir örnek. Çünkü aslında karşımıza çıkan ilk cevap beyinde değil. Henüz daha retinada. Sinirsel devreler bir program gibi davranırlar. Nöron sineği tanır. Çünkü programının parçasıdır. Ki bu örnekte bu sineği tanıma işlevi retinada bile var. Bundan benim kastım ne? Şöyle göstereyim. Diyelim ben eee bir hücrenin, retinada bulduğum bir hücrenin nasıl bir uyaranı sevdiğini öğrenmek istiyorum. Ben bu nöronun e, ya, ya da reseptörün, nöronun, hücrenin dış dünyanın neresindeki simyallere e, cevap verdiğini önce tespit edebilirim. Yani mesela bir nöron vardır, bu taraftaki uyaran e, ne cevap verir. Kimisi de sol taraftakilere cevap verir. Aynı şekilde bu yorumu değişikliklerinin ne oldukları da önemli olabilir. Mesela atıyorum bir nöron vardır retinada veya beyinde. Ben kırmızıyı sarıya çeviririm. Hiç umurumda olmaz. Ya da bir şey hızlı hareket ediyordur. Onun hızını azaltırım ya da çoğaltırım. Bu nöron için hiç fark etmez. Ama mesela ben o nöronun sevdiği yere bunu gösteririm. Nöron sessizdir, ateşleme göstermez. 90 derece çevirdiğim anda nöron ateşlemeye başlar. Buradan ben neyi öğrenirim? Bu nöronun düz çizgileri sevdiğini öğrenirim değil mi? Yani nöronun bir seçiciliği vardır. Yani bütün çizgileri sevmez nöron. Düz bir şeyi sever. Şimdi bakalım kurbanın metinasındaki ee, yapılar ve aynı şekilde tabi kurbanın beynindeki yapılar nasıl değişikliklere yanıt veriyorlar? Mesela Küçükken bir anda büyüyen siyah noktalara cevap veriyor. Mesela siz bunun rengini değiştirseniz falan umursamıyorlar o. Zaten siyah olmayan şeyleri de pek sevmiyor. Sadece siyah bir şey göstereceksiniz ve siyah şey giderek kurbanın görme alanında büyüyecek. Ya da benzer şekilde bu şey hızlı bir şekilde görüş alanında hareket edecek. Ama bunun yine tekrar siyah olması lazım. Yani ne görüyoruz biz? Yani bu siyah nokta giderek büyümekte olan şey ya da görsel alanda hareket olan siyah, siyah nokta muhtemelen neyi anlamaya çalışıyor? Kurbağanın civarında bir sinek uçuyor mu? Uçmuyor mu? Ve bu sinek kurbağaya doğru yaklaşıyor mu? Yaklaşmıyor mu? Onu anlamaya çalışıyor. Tabi burada farkındaysanız çok bilissel böyle akılsal kelimeler bulunuyor. Anlamak falan gibi ama yani bunları bir an için unutalım. Bunların neye cevap verdiğine odaklanalım. Yani daha Retinada bile yani bu kurbağa için evrimsel olarak, ekolojik olarak da önemli olan uyaranın bir kodlanmasını görüyoruz diyebiliyoruz. E neden? Çünkü bu sayede o kurban gidiyor, bu sineği yiyor, bu kadar basit. Birini çıkartacak, sineği yakalayacak ve yiyecek. Şimdi ben kurbağanın retinasını ve beynini nöral seçicilik açısından inceledim. Ve onun içinde bulunduğu ekolojik ortamla daha doğrusu kurbanın dünyasıyla içinde sineklerin olduğu ve bu sineklerin yenmesi gereken ile iletili nöral kodlar tespit ettim. Sinirsel kodlar tespit ettim. <gülüyor> bu iş az çok yani okey Okey. Tamam. Kurban bir yolu neye göre seçiyor? Niye başka bir şey değil de o? Şimdi yani burada da yine aynı şekilde evrim de var bunun için. En önemli şey evrim tabii muhtemelen. Ama aynı zamanda da tabii öğrenme de söz konusu. Yani nöronlardan bahsederken veya beyinden, sinir sisteminden bahsederken kullanmamız gereken önemli kavramlardan bir tanesi de plastisite. Yani bu da bizim sinir sistemimizin esnek bir yapısı olduğunu gösteriyor. Yani biz yeni bir şeyler öğrendiğimiz zaman ee, sinir sistemimizde bazı işte dediğim gibi, moleküler değişiklikler meydana geliyor. Ama tabii dünyaya geldiğimiz zaman e, beynin hangi bölgesinin e, nelere e, programlanacağı da birazcık genetik olarak yani bayağı bir genetik olarak da belirlenmiş durumda. Ama görsel uyarın olmadan asla olmaz. Mesela ben ne örneği verdim? İşte bu e, çizgiler örneğini verdim ya. Mesela siz bir kedi alın. E, bunlar kedilerde çalışılmıştır. Aslında şöyle göstereyim olur. E, şimdi Şurada baktığınız bölge V1 bölgesi. Neden? V1 yani görsel. Görsel bir bölgesi. İnsan beyninin üzerini kaplayan, evrimsel olarak en yeni olan yapı, cerebral korteks. Biraz sonra detayına gireceğiz. Onun arkasına ama en ucuna baktığınız zaman, arkada, V1 bölgesi var. Yarısı sağ yeri yarı kürede. Yarısı e, e, sol yeri yarı kürede. Yarısı sağ yeri yarı kürede. Diyelim ben burayı bu üstü oluyor şu anda cortex'ın. Ben korteksten böyle bir zar çıkardım. Şimdi ben bakıyorum, buradaki hücreler ne seviyorlar diye bakıyorum. Benim elimde bir tane elektrod var. Dış dünyadaki uyaranları değiştiriyorum. Farklı yönelilerde mesela çizgiler gösteriyorum. Ya da noktalar gösteriyorum. Ve elektrodumu ya derine doğru indiriyorum ya da şeyin yüzeyine, korteksin yüzeyine paralel bir şekilde ilerletiyorum. İlk bulduğum şey şu. Eğer ben Corteksin yüzeyine dik olarak batırırsam, burada karşılaştığım hücreleri sevdiği yön hep aynı. Yani bu bir çok temel bir şeydir, özelliğidir V1'in. V1 çizgi çalar. Yani V1'e mesela yuvarlak bir tane şey gösterip, top gösterirseniz ateş etmez. Oradaki nöronların çoğu illa sizden böyle e, belirli bir yöne doğru yönelmiş çizgi ister. Şimdi ben elektronumu derine doğru batırdıkça hep aynı yönleri buluyorum. Ama elektrodumu soldan sağa doğru götürürsem görüyorum ki korteksin üzerinde çeşitli yönlerdeki e, çizgiler gayet sıralı bir şekilde dizilmişler. Yani ben korteksin burasında yatay buluyorsam bir sonrakinin sevdiği buna yakın ama tam olarak aynı değil. Ve bu böyle bir döngü yaratıyor. Ha Siz ne sordunuz ama, yani bunu nasıl öğreniyor beyin bir, bunu dünyaya geldikten sonra öğreniyor. Nasıl biliyorum ben bunu? Mesela alıyorum kedi. şimdi bu arada hayvan deneyleriyle ilgili etiksel sorunları gelir, yani bir kenara koyalım, ders dışında konuşalım. Ee, bir kedi alıyorum ben, ben. Ee, içimde düz süzleri olmayan bir e, ortamda büyütüyorum. Ya ben onun hiç ışık görmemesini sağlıyorum. Ya da bizim beyaz gürültü dediğimiz bir uyarana maruz bırakıyorum hayvanı. Hayat boyunca yemeğini veriyorum, suyunu veriyorum. Ama içinde bulunduğu ortamda, yani içinde büyüdüğü ortamda çocuk eleşecek ve itibaren değilim. Yani düz sizler yok. O zaman ben daha sonra korteks açıp baktığım zaman bunları bulamıyorum. Demek ki yani korteks bunları öğrenmeye programlı olarak geliyor. Çünkü mesela bu... Dizilim hepimizde aynı. Hepimizin <gülüyor> korteksinde gerçekten <gülüyor> bu düzenleri buluyoruz. Ama bu genetik kodlamanın aynı zamanda çevreden de kendisiyle uyumlu olacak olan bu yarını alması gerekiyor. <gülüyor> Aksi takdirde sonuç çok farklı olabilir. Yani çünkü zaten yani beynin yaptığı şey muhtemelen cumartesi ee, günü konuşacağız. Yani dünyadan ee, anlam çıkartmak. O zaman köy bir insanıki daha farklı öyle mi? Köy bir insanın zaten yani bu bölgelerindeki yani karşılaştığımız nöronlar. Doğal olarak görsel yaranlara tepki vermiyorlar. Ee, ya duysal ya da işitsel e, şeylere e, cevap vermeye başlıyorlar. Aynen dediğimiz gibi plastisite sayesinde artık e, beynin görsel bir işlevi olarak olamayacağı için oradaki beyinsel yapılar artık başka görevler Üstlenmeye başlıyorlar. Plastiste sayesinde. Mesela işte görsel uyaranları kodluyorlar. Ee, dokunsal ee, uyaranları ee, kodlamaya başlıyorlar falan filan. Şimdi bu dediğim gibi ee, korteksin çok temel bir ee, özelliği değil. Yani ne? Korteks adeta sütunlar şeklinde organize olmuştur. Burada. Yani biz, siz bir sütunda doğru giderken B1 bölgesinde hep aynı koltuklar Yönelimi buluyorsunuz. Aynı bu şekilde ilerlerseniz <gülüyor> de e, bizim işte uyaran uzamını e, birebir bir şekilde örtmüş oluyorsunuz çünkü bütün farklı e, şeyleri e, yönelimleri kodladınız. Ama diyelim beyinde ilerleyin beyin hiyerarşik bir, bir yapısı vardı, bunun çok detayına girmiyorum e, ve bir çok basit uyaranlar severken, siz görsel olaraktan çok daha yüksek bir bölgeye, infole temporal korteks'e giderseniz. Oradaki nöronların seçicik, seçicilikleri karmaşıktır. Mesela orada yüz nöronları bulabilirsiniz. N nöronları bulabilirsiniz. İşte çeşitli geometrik e, şekillere cevap veren nöronlar bulabilirsiniz. Ama aynı üstünsal yapı, yine bu bölgede karşınıza çıkar. Yani ben korteksin yüzeyine dik olarak elektrodum batırdığım zaman... ...karşıma çıkan hücreler aynı veya benzer şekillere e, cevap verirlerken... Eğer elektrodumu ben yatay olarak ilerletirsem, bu sefer daha farklı, karmaşık, geometrik e, şekilleri seven hücreler bulmaya başlıyorum. E, devam ediyorum, biraz daha. Tamam. Şimdi ne dedik? Demek ki e, beynin çeşitli bölgelerinde farklı işlevler var dedik, değil mi? E, ve bir ne yapıyordu? Ve bir çizgilerle uğraşıyordu. E, i̇şte ifereken korteks daha karmaşık geometrik şekilleri seviyordu. Şimdi bunu peki beynin e, daha doğrusu yani insanın ya da organizmanın diğer bilişsani, zihinsel, akılsal e, işlemlerini de genelleştirmek mümkün mü? Bu çok eski bir fikir aslında. 19. Yani, 19. yüzyılda ilk kez sistematikleştiriliyor. Fransızca dağlı tarafından. O zamanlar kullandıkları terim frenoloji yönlü fren veya freni, e, şey şey tam tümsek falan gibi bir anlama geliyor. E, bu çünkü ne diyorlar biliyor musunuz? Biz insanların kafa tastlarına bakarız ve kafatasının hangi bölgesi daha çıkık, kafatasının hangi bölgesi daha inik buna bakaraktan bu insanın hangi bilişsel özellikleri diğerlerinden daha güçlüdür? Hangi işte atıyorum davranışsal ya da duyusal özellikleri diğerlerinden daha zayıftır? Bunu tanımlayabilirim diyorlar. Neden? Çünkü aslında yani bunu, yani işin gerçeğine bakarsanız asla ve asla kafatasına bakarak yapmıyorlar. Kilisenin etkisinden dolayı tabii ki bu insanların otopsi yapmaları yasak. Cesetlerle uğraşmaları yasak. Ne yapıyor meraklı bilim insanları? Bunu gene de yapıyorlar. Ve insanların beyinlerindeki farklılıkları şeylerden, cesetlerden inceliyorlar. Ama daha sonra bulgularını paylaştıkları zaman biz beynin kendisine bakmadık. Aslında kafatasındaki girintime çıkıntılara baktık diyorlar. Ve böyle bir harita çıkartıyorlar. Yani atıyorum işte merhamet kafatasının burasında, görme kafatasının burasında ve evet, çok uçuk fikirler. Bunların çoğunun yanlış olduğunu biz e, şu anda biliyoruz. Bu sadece bu beynin e, işlevsel olarak bir parsellemeye tabi tutulması muhtemelen ilk sistematik örneği. Ama mesela şu anda günümüzdeki bilgiyle bu parsellemeyi biz birazcık daha iyi anlayabiliyoruz. Ee, mesela görme alanı en fazla çalışma alandır zaten göz sinir bilimlerde zaten beyindeki hücrelerin yüzde görsel uyaran karşısında yaptıklarını değiştirirler yani %70'i kadar beyin görsel uyarana karşı cevap verir. Mesela biliyoruz ki görsel dünyaya ilişkin iki farklı bilgi beyinde iki farklı yolda işleniyor. Bu bilgilerden bir tanesi ne bilgisi yani sizin gördüğünüz şeyin ee, kimliğinin ne olduğu, aslında yani ne gördüğünüzü merak eden bir sistem ki zaten biraz önceki resimle karşılaştırırsanız burası yine yukarı temporal kortekse gidiyor. Farklı geometrik şekilleri sevdiği alana gidiyor. Ama gördüğünüz isimlerin, içinde bulunduğunuz uzamdaki koordinatlarını iyice anlamaya çalışan bölgeler ise daha dorsal, yani daha arkada görüyoruz. Ne bilgisi daha ventral, ön taraftaki e, beyinsel bölgelerdeyken şeylerin nerede oldukları bilgisi dorsal yani arka tarafta olan bilgiler. Son bir slide daha göstereceğim. Ondan sonra verebiliriz herhalde. E, ha yok pardon. Bundan sonra zaten buraya kadının özeti varmış. Şimdi biraz önce gösterdiğim şey aslında işlevsel parsel değil mi? Ben onların nelere cevap verdiklerini bulmaya çalışıyorum. Ve işte, düz çizgi çizen e, seven nöron buluyorum. E, ya da söyleyeyim işte ...komplike bir, karmaşık bir e, geometrik şekil seven kişi buluyorum. Ya da mesela atıyorum, e, duyduğum sesin frekansını kodlayan başka bir nöron buluyorum. Bu, parsalleme için tek yöntem. Yani sadece ben nöronların farklı işlevlerine bakarak mı... beyindeki çeşitli bölgeleri tanımlayabilirim? Hayır. Aslında daha eski olan yöntemler... E, ...çok daha e, histolojik yöntemler. Yani... E, Burada ben size beynin, yani korteks dediğimiz bölgenin, bölgeyi, beynin çeşitli bölgelerini alıyorum. Şimdi gene burası ön kısım, burası arka kısım. Ee, diyelim ben buradan bir kesit aldım. Ya da buradan bir kesit aldım, buradan bir kesit aldım. Ya da işte daha görsel olan, e, birinci görme bölgesi dediğimiz yerden kesitler aldım. Ve çeşitli moleküler, hücre boyama teknikleri kullanarak da gördüğüm yapıları tanımlıyorum. Ve dikkatimi çeken şey, farklı yerlerden alınan korteks katmanlarının alt katmanları her ne kadar her zaman altı tane olsa da bunların morfolojik, histolojik özellikleri bölgeden bölgeye değişiyor. Zaten Brodmann diye bir insan zamanında bu sadece orada karşılaştığı hücrelerin şekilleri ne bakıncaktan korteks'i 46 tane ya da 52, mi? 52 galiba bölgeye ayırmıştı. Bu bölgeleri de hala kullanıyoruz. Bunların bazılarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Ama mesela kedide biz görme bölgesinden bahsettiğimiz zaman 17. bölge Çünkü Brodmann'ın şey, şeyine bakarsanız, bu bakarsanız 17. bölgenin gerçekten de iyi tanımlanmış birinci görme bölgesi olduğunu görürüz. O yüzden de biz kedilerle çalışırken birinci görme bölgesi demeyiz. 17. bölge başka bölgeler de vardır. Bazı tezler vardır. Atıyorum işte 46. bölge hafızanın belli bir işlerini görür. İşte 17. bölgenin görsel olduğunu biliyoruz. Bunlarla beraber ben hani kaba anatomiye bakabilirim. İşlere bakabilirim. Yani tepki özelliklerine hücreleri. Topografik haritalara bakabilirim. Mesela bir görme bölgesi görsel dünyayı yani sağdan sola veya yukarıdan aşağıya kadar tamamıyla barındırır. Yani bir hücre vardır sağı sever, bir hücre vardır solu sever redim. Yani neredeyse böyle piksel piksel dünyayı e, konteksin üzerinde tanımlayabilirsiniz. Bu bir harita çıkartır bir bölge için. Yanındaki bölgeye gidersiniz. O haritada bir kopma olur ve ikinci bir haritayla karşılaşırsınız. Yani yine aynı şekilde bu işte ise haritalara bakarak da bölgeleri tanımlayabilirsiniz. Anatomik bağlantılara bakabilirsiniz. Yani bu bölge nerelere? bağlantı gönderiyor. Yanındaki hücreler de aynı yerin bağlantılarını gönderiyorlar. O zaman aynı bölge olurdu. Yoksa bambaşka bir yere mı gönderiyorlar. Başka bir yerle iletişiyorlar. İşte bunlara bakaraktan da tabii ki beynin farklı bölgelerini inceleyebiliriz. Şimdi toplayalım. Beynin tüm tarihi tek bir temel nokta ile alakalıdır. Hareket dilintili duysal-motorsal korelasyonlar. Ne demek istiyorum? Başka dediğim şeyi söylüyorum. Ben bir hareket yaptığım zaman bunu benim için duyusal sonuçları var. E, bu durumda da sinir sistemi hangi noktada yer alıyor? Benim duysal ve e, hareketsel yüzeylerimi birleştiren bir noktada yer, e, yer alıyor. Bu da hareket çevrenin hareketi olabilir mi? Şimdi, çevrenin hareketi biraz zor bir konu. Çünkü çevrenin hareketi e, sistem, yani biraz daha farklı aslında. Çünkü yani senin kontrolü olan bir şey değil. Yani mesela bizim e, ya şöyle düşün. Sen diyelim bir hareket e, karar verdin ya. Sonuçta ne oldu? Beyninde böyle bir hareket programı oluşturuldu. Biraz sonra kaslar bu hareketi yapacaklar. Şimdi eğer bu hareketi sen kendin yapıyorsan sen bu e, motor e, hareket, e, hareket programını kaslarını gönderirken aynı anda duysal bölgelerine gönderebilirsin. Dersin ki hazır olun ben şimdi dünyada bir hareket olacak. Böylece o duysal bölgeler bu yaşanan değişikliğin senin kendi hareketinler olduğunu hemen anlandır. Hareket daha gerçekleşmeden. Ama düş dünyada böyle bir şansım yok. Yani buna biz e, ne diyoruz? Koroları discharj diyoruz. E, konuşabiliriz sorunun paylarını. E, ama yani ne zaman bir motor program yapılsa yani hareket programı yapılsa kaslara giderken aynı zamanda gülsal bölgelerine gider ki onlar hazır olsunlar hareket için. Yani arkadaşlar işte ben böyle gittiğim zaman dünya zıplamıyor. Arkadaşlar işte dünya zıpladı, zıplayabiliyor olsa aynı hareketi ben yapabiliyor olsa, onun benle motor programı olmadığı için deprem oluyor zannederim. Ama yani ben böyle zıpladığı zaman deprem oluyormuş gibi gözükmüyor hiç bir şey. Buyurun. Peki şöyle bir şey yapalım, da hareket konusunda bir reaksiyon vardır. Yani bir tepkime geldiğinde sen kimyasal olarak istek dışı bir hareket gerçekleşir. Ama farklı mesela istek olarak kolumu hareket ettiğim istiyorum. Yediğim zaman bu öğrenilmiş bir şey mi oluyor? Ee, öğrenilmiş bir şey mi oluyor? Yani, e, tamam. yani işte evleneşme sürecinde evet. ben ona hafif ettirmeyi öğrendim. O saydımı mesela parmaklarımı çeşitlatabiliyorum işte mesela. Bu kimyasal tepkime sonucu olmuyor. Yani mesela iğneye batırdığımızda oradaki kimyasal değişim. Ha sonuçta git oluyor? Yok, geril sisteminiz yani onda devreye giriyor. Yani o onu... ama orada mesela tek sinaps var. Öyle her tek sinaps. Mesela siz işte dizinize bakıyorsunuz, uyuyum, ayağınız kalksın. Gene böyle bir nöronun evet. bir atı. Peki o tek konu nasıl bir şey oluyor peki? Yani işte çok çok tartışılıyor bu çok fasih bir tartışmaya <gülüyor> beraberinde getiriyor. Yani <gülüyor> hangi eee işte, yani amatör mesela yani korteksten çıkan şeylerin herhalde istek dışı neler olduğunu söylüyor. Yani en, başta şey göstermiştim ya bir sürü hayvanın beyni vardı. İnsan beyninin diğerlerinden ayıran yapı, en üstteki kabuk gibi olan yani işte korteks şu şey şeydir, serebral korteksi Bu orada karşınıza mesela birinci motor bölge çıkar, ikinci motor bölge çıkar motor programların hazırlanmasına devreye giren yardımcı bölgeler çıkar. Yani eğer orada bir belki de program yazılıyorsa zaten siz hareket etmek istiyorsunuz ve omuzuncuyla bir hareket yapıyorsunuz. Ama bahsettiğiniz refleksler zaten beyne evet. kadar gitmez. Ko yani omurilik omur hızlı bir şekilde halleder. Yani orada çok hızlı olması gerektiği için yoksa eliniz yanacak değil mi? Ya yani demin değil mi? Eliniz kalmayacak. O yüzden de omurilikteki tek bir sinapsla çözersiniz. Bunlara tek sinapslı refleksler denir. İki sinapslı refleksler de vardı Ama eğer yani bilgiler korteste girip değişikteniyorsa falan daha farklı bir senarede. Bu bizzat da evrenin başkınlarında görünmez mi? Yani denizden karaya geçiş. Aha. O hareket... Onun e, Onu bulmak yerine zor Yani neden geçiş olduğunu... Tabii. Onu ben <gülüyor> ben biliyorum. <gülüyor> şey mesela siz konuşurken eliniz böyle döner evet. falan. Evet. Bir ruh hareket var. Evet. Bir de konuşmadan ben bunu yapıyorum. Evet. Bunlar aynı nöron şeylerine metekabül ediyor. Çok ediyoruz. güzel bir soru. Çok değişik bir soru. Aslında geçen, ya yani bir seneki önceki de bunu daha detaylı tartıştık. Çünkü oradaki konularınızdan bir tanesi bedellenmiş bir işimdi. Mesela e, kimin Rakoff'un herhalde çalışmaları var. Aynı dediğiniz örneklerden kullanıyor. Mesela e, soyut matematiksel e, kavramları, öğrencilerine anlatmaya çalışan e, şeylerin e, matematikselin videolarını çekmiş ve şeyi gösteriyor. Aslında oradaki yaptıkları hareketler onun anlatmaya çalıştığı o soyut kavramak bir şekilde tekabül ediyor. Yani orada aslında belki de yani şu anda ben size bir şey anlatırken yaptığım hareketlerle benim anlattığım şeyin içeriği arasında belki de bir bağlantı var. Yani o yüzden de tabii başka beyinsel bölgelerde de ilgili olabilir ama yani spekülasyon açık konu. Buyurun. Hatta bir şey daha sormak istiyorum. Bu hani isten, istenli bir şekilde bir şey gerçekleştirmekten bahsettik bir misinde. Şimdi başta mesela dışarıdan herhangi bir etki geldiğinde işte bunun elektriksel olarak bir iletim var. Hı hı. Üç tarafta ise tam tarzı bir beyinden bir çıkmış bir simgenler. Şimdi bu kısım <gülüyor> araştırmada, beyin araştırmada böyle yani hiçbir e, bu etkili etkinlik olmadı. Başladığı bir ab bulunuyorsunuz değil mi? Burada burada istenmeyen hiç yok. Başlangıç çok. Her zaman bir her zaman değişen döngü var. Döngü var fakat bir yerlerde azalıyor, bir yerlerde artıyor. Hani şey şey problemi de aklıma getirdi. Tamamen kapalı bir bilgisayar hiçbir şekilde kendi kendine başlatamayacaktır. Yani bir özel evet. bir etki olmadı süreç. Yani hiçbir zaman şeyi bitik. Nasıl diyeyim? Şöyle şekilde tekrar tüm beynin kapat, tüm elektriksel süreçleri durdurduğunuzu düşünün ve hiçbir etki gelmiyor. Kendi kendine hiçbir yerden başlayamaz değil mi? Beynin müşterilmesi. Bu ölümün müşterilmesi zaten. Ee, mesela beynin gerçekleştiği zaman tamam mı? Beyin, beyin gerçekten artık hiçbir şeye etki vermiyorsa, beyninde hiçbir şey yoksa e, sistemde hareketle özenlenebilir. Mesela bunda Lazarus sendromu dedi. Lazarus buyamıyor ya. Lazarus sendromu dedi. Mesela beyin e, ölmüş olan hastaların kafalarındaki belli noktalara dokunursanız çok aslında yani koordineli gözüken kol hareketleri gözlemleyebilirsiniz. Ee, videosunu yani internetle çalışıyorsa gösterebilirim. Ama bu tamamı yollamalikten gelen bir harekettir. İstemsiz bir harekettir. Tabii iki kol koordine bir şekilde kalkar, şuraya kadar gelir. Ama yani işemiz yani e, resmi olarak, tıbbi olarak ölmüştür. Yani oturup da yani beyin durduğundan sonra beyin video çalıştırmak... Yani zaten bilgisayar alanı benim hiç hoşuma gitmeyenler bu video ama bu Dur, olmaz yani olmaz yani. yani, şey, diyorlar. Yani tamamı de yani. yani hiçbir aldrı da hiçbir aldı da Yani kendi kendini başı bir kaynağın olmadığını gözlemliyoruz. Ama vücut kendini hissetmez mi sonuçta. Ne nasıl para iniyor Yok kavunuzda beyin değil Böyle şey var ya. Ne diyorlar onlar adama ya? Düysüzlük panik. Öyle Çin bir şey gibi. film var ki evet. işlenmişti boşlukta bir insanı asılı bırak. Bak ya da bir kitapta okudum evet. bilmiyorum yani tamamen uzayda bir boşlukta gibi bir insanı Hı. bırakıp sıfır uyarına maruz bırakıyorlar. Ama yani vücut yani. işliyor yanlarında. Tabii evet, zaten Hı. bunu yapmaya gerekli bir ayrım yani e, beyni anlamak en iyi yolu detaylı bilmiyorsunuz ama dinamik sistemler açısından yani görebilirsiniz çünkü beynin sürekli olarak da devam etmekte olan bir aktivitesi vardır. Yani Beyin sürekli bir aktivite, uyaran olsun olmasın devam eder. Ki bu ilgisel bir aktivitedir, siz de dinlediğiniz gibi. Ama ne olur? Bir karşıdan uyaran geldiği zaman, uyaranla ilgili tamamıyla duysal olan, e, yani nasıl diyeyim, elektrik akımları oradaki sürekli olarak devam etmekte olan aktivasyon örüntüsüyle yani bir sinerji yaratırlar. Yani bu zaten bilmemiş. Yani beyinde sürekli olarak da bazı dargalar e, azalıyorlar, artıyorlar, ne yapıyorlar. işte uyuyorsunuz, kalkıyorsunuz, ediyorsunuz. Yani devam etmekte olan aktivitenin önemini son yıllarda zaten daha çok anlamaya başladık. Yani biz bugüne kadar aslında e, beyindeki aktivitinin önemli kısmının gürültü olduğunu düşünüyorduk. Ama artık bu gürültü kelimesini e, kullanmıyoruz. Ve e, ongoing aktivitinin yani aslında e, bu devam etmekte olan aktivitenin kendi içinde... Ee, ...çok önemli olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Yani eskiden gerçekten bu, yani ...10 mesleğinin öncesine kadar ha, zaten bir gürültü var. Yani bu oradaki hücrelerin e, mükemmel e, ne derler... Ya, ...elde yapılmış kadar mükemmel olmamasından kaynaklanıyor. O yüzden de beynin aynı uyarana verdiği cevap değişebilir. Yani aslında bir kere kırmızı gösteriyorum. Bir daha gösteriyorum, bir daha gösteriyorum. Ve beyinde aldığım tepki her seferinde aynı değil. Hep biraz daha değişik biz de derdik ki bu görüntü var çünkü. Yani mutlak değil. Yani tam kırmızı ikon diyor ama orada işin içine beklenmedik bir şeyler oluyor falan filan diyor. Artık bunu demiyoruz. Her birinde farklı bir sinyal alıyor olmamızın kendi içinde bir anlamı olduğunu, yani bu devam etmekte olan aktivitenin e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Tam bu, burada bırakabiliriz aslında. Bundan sonra e, çünkü zaten eee sinir biliminin ilk öncülerine geleceğim. Sonra da beyin bölgelerini tartışacağım.